بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ولا توفيقي ولا اعتصامي ولا تكلي الا بالله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك ولا شبيه ولا كفؤ ولا مثل ولا نظير ويشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله رب رحمة لعالمين وحجّة على العباد إجماعين عظم المجاهدين ورسول الطعل والشجعان صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميمين أفضل الصلاة أفضل الصلاة وأتم التسليم قال الله تعالى في كتاب الكريم Auzu ve allamnahu ilma. Geçen hafta Allah'ın izniyle Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam'ın kısasına başladık ve devam edeceğiz dedik inşallah birkaç hafta. Ne görmüştük? Çok kısaca özetleyecek olursak Musa Aleyhisselam kendisinden daha alim birinin var olduğunu hissetti, öğrendi. Bu öğrenme bütün konuda kendisinden alim birisi değildi. Çünkü Musa Aleyhisselam kendisine nübüvvet ve şeriat verilen bir peygamber idi. Kendisine nübüvvet verilen, kendisine şeriat verilen bir peygamber idi Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam'ın ilim bakımından Hızır Aleyhisselam'dan üstün olduğu açıktır. Ama Musa Aleyhisselam'ın elinde olmayan, Hızır Aleyhisselam'ın elinde olan bazı bilgiler vardı. Ve Musa aleyhisselam onu öğrenmek için gayret etti. Ozoğunun yollara çıktı. yollara düştüğü yanındaki hizmetlisiyle birlikte ve onun nerede bulacağına dair balıktan bir alamet olunca hemen onu bulmak için geriye döndü o kayanın yanına. Feveceda 'abden min 'ibadina. Orada kullarımızdan ne yaptı? Bir kul gördü. Orada kullarımızdan bir kul gördü. Allahu Subhanahu ve Teala eğer kitabında bir kimseyi bizim kulumuz diye ifade etmişse, isimlendirmişse, bu şekilde vasıflandırmışsa mutlaka ama mutlaka o de ubudiyete yönelik vasıflardan bir vasıf vardır. Yani o kimse Rabbine hakkıyla ibadet eden bir kimsedir. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de abd, abdena, ibaduna veya ibadurrahman şeklinde izafeyle gelen... Abd kelimesi Allah'a izafe edildiği zaman mutlaka mı mutlaka şunu göreceksiniz. Bu kul Rabbine karşı hakkıyla kulluk yapan bir ferttir. Bu kişi gece gündüz demek sizin Rabbine hakkıyla ibadet etmiştir. İbadetinde Rabbinden başka bir rıza aramamıştır. Sadece ama sadece Rabbinin veçi uğruna ne yapmıştır? İbadet etmiştir. Nisa suresinde İsa aleyhisselam bizim kulumuz olarak isimlendirilmiştir mesela. Ee, İsra suresinde Musa aleyhisselam bizim kulumuz olarak isimlendirilmiştir. Furkan suresinde Muhammed aleyhisselam bizim kulumuz diye isimlendirilmiştir. Yine Furkan suresinin sonunda bazı seçkin kullar Rahman'ın kulları diye isimlendirilmiştir. Eğer bir kimse Allah'ın kulu olarak isimlendirilmişse umumiyetle Kur'an-ı Kerim'de o kimsenin en temel vasfı Allah'a hakkıyla ibadet eden bir kuldur. Ve bu makama ancak ve ancak Allah'a ibadet etmekle ulaşılır. Buradan <gülüyor> bu makam arkadaşlar kendisiyle cennete girilen bir makamdır. Allah subhanahu ve teala bu makamı bizi yaratma makamı olarak ortaya koymuştur. Vama ahlak Ben insanlara ve cinleri ancak tek bir şey uğruna yarattım. İşte bu kulluk uğr makamıdır. İşte bu Allah'ın eli kulluktur. O halde buradan çıkarmamız gereken sonuç arkadaşlar, Hızır Aleyhisselam, Allah Subhanahu wa Taala bize bu seçkin kullarından niçin bahsetti? Onların vasıflarından niçin bahsetti? Mesela diyebilirler de orada birini gördüler. Mesela diyebilirler de orada Hz. Adında bir adam gördü. Orada bir racul gördüler. Orada bir genç gördüler. Orada bir işçi gördüler diyebilirdi. Allah Subhanahu ve Teala orada görülen kimseyi ubudiyet makamıyla vasıflandırmıştır. İbadet edilen ibadet eden makamıyla ne yapmıştır? Vasıflandırmıştır. O halde buradan örnek almamız, kısa almamız, hisse almamız gereken şey bu makama erişebilmek için kulun daimi ama daimi Allah'a ibadetmesidir. Arkadaşlar oldukça ilginç bir durum vardır. Dilimizde pelesenk ettiğimiz, hiç ama hiç düşün, e, dilimizden düşürmediğimiz ama hayatımıza ne kadar yansıttığımız bir ayet vardır. وَمَا خَلَقْتُ insa illa اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları sadece ama sadece Allah'a ibadet etsinler diye yarattım. Bu ayeti tevhid davasını sunarken insanlara devamlı anlatırız. Yaratılış gayesi tevhiddir deriz. Dünyanın yaratılmasının sebebi tevhiddir deriz. Cennetin ve cehennemin sebebi tevhiddir. Yani kulluktur, ibadettir deriz. İbadet kavramını izah ederiz, ibadet kavramını açıklarız. Peki kendi nefsimize soralım. Ben sadece ama sadece Rabbime ibadet eden bir kimsemiyim. Yoksa ara sıra Rabbine ibadet eden, Hac suresinde zikredildiği gibi kıyıdan köşeden Rabbine ibadet eden, bazı zamanlar ibadet eden, ben şakit namaz kılan, biraz zikreden o kadar... Ramazan geldiği zaman sadece oruç tutan, onun dışında orucu hiç hatırlamayan, namazı sadece beş vakit namazda hatırlayan ve buna benzer kulluk görevlerimi sadece bazı zamanlar hatırlayan bir fert miyim? Yoksa yaratılış gayesi gereği devamlı Rabbine ibadet eden, boş kaldığı zaman, Ellazina yezkurunallaha qiyaman ve qu'udan ve ala junubihim. İşte alimler demişler ki insan üç hali vardır ya ayaktadır ya oturur ya yatar. Bu şu demek? Onlar Allah'a her daim ibadet ediyorlar. Onlar Allah'a her daim ne yapıyorlar? İbadet ediyorlar. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala daima ibadet etmen için yarattı seni. Mesela dün gece Dün geceyi sadece Allah'a ibadet etmekle mi geçirdin? Gecenin tamamını uykuya mı geçirdin? Mesela geçen haftanın gündüzlerini sadece ama sadece Allah'a ibadet uğruna oruçla mı geçirdin? Yoksa sabahtan akşama kadar oruç tutarak Allah'a ibadet etmek hiç aklına gelmedi? Gece gündüz yedin bu şekilde mi geçirdin? Dün, bugün veya bu saate kadar Dilini sadece ama sadece Allah'a ibadet uğruna mı hareket ettirdin? Yoksa beşeri kelamla mı hareket ettirdin? Arkadaşlar hani sadece Allah'a ibadet etmek için yaratılmıştık? Hani biz sadece Allah'a ibadet edecektik? Sabah kalk, işe git, koştur, akşama kadar uğraş, arada bir namaz kıl gel. Eve gelince hızlı bir şekilde namaz kıl gel. Yorgun, argın eve gel, yat, uyu. Biz bunun için yaratılmadık ki. Selef-i iki öğün yemek yerine sen bunun için yaratılmadın dermiş. İki öğün yemek yediği zaman veya üç öğün yemek yediği zaman veya iki öğün yemek yediği önüne bir yemek geldiği zaman ben bunun için yaratılmadım ki ben ibadet etmek için yaratıldım dermiş. Selef'in ibadetini bir okuyun. İbn-i Dünya'dan Selef'in ibadetini bir okuyun. Hilyetül Evliya'dan Selef'in ibadetini bir okuyun. Türkçe istiyorsanız bu kitaplarda Türkçe ama daha küçük bir kitap istiyorsanız gece yolcularını bir okuyun bakalım. Selefin Allah'a ibadet uğruna kendilerini nasıl heba ettiklerini bir okuyun. Ahmed bin Hanbel'den bahsettim. Geçenlerde size. Çok yorulduğu için çok büyük bir hastalığa kapıldığı zannediliyor. Halife veya vali doktor gönderiyor. Doktor gelince diyor ki hayır diyor hiçbir şey yok. Yani bir hastalığı yok. Sadece yemek yemediği için ve çok ibadet ettiği için bedeni yorgun düşmüş. Bedeni yorgun düşmüş. Bakın alimlerin ibadetlerine bir tanesi diyor ki bu mescidin şu direğinde her bir direğinde bilmem kaç rekat namaz kıldım. Her bir direkte bilmem kaç rekat hatim yaptım. İşte arkadaşlar kulluk makamı bu makamdır. Ve Allahu subhanahu ve teala bu makamı ulaşabilmemiz için bizi yaratmıştır. Yoksa gece gündüz davet alanında biz ibadet için yaratıldık, biz ibadet için yaratıldık deyip yaratılış kayresini ibadet olarak belirleyip hayatınızda Rabbinize ibadet etmiyorsanız bu boş bir cümle olmaktan başka bir şey değildir. Feveceda abden min ibadina orada kullarımızdan bir kul gördük. Ve ateynahu rahmeten. Büyük bir mesela bu. Biz ona rahmet verdik. Biz ona rahmet ettik. Biz ona rahmeti indirdik. Hep deriz değil mi? Allah sana rahmet etsin. Allah subhanehu ve merhamet etsin. İşte bu Allah'ın bir kula verebileceği en büyük mükafattır. Allah'ın sana rahmet etmesi senin cennete gitmendir. Allah'ın sana rahmet etmesi senin cehennemden kurtulmandır. Allah sana rahmet ettiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbiriniz amellerinizle cennete giremeyecek. Ya sen de mi cennete giremeyeceksin? Evet bende. Ancak Allah'ın rahmet etmesi müstesna buyuruyor. Allah rahmet ettiği zaman cennet kapıları sana sonuna kadar açılacaktır. Eğer Allah rahmet etmezse sana cehennem kapıları açılacaktır. İşte bu oldukça büyük bir nedir ee, konun büyük bir meseledir arkadaşlar. Ben Yusuf anhu yemeyizin, fakat rahme. Kim o gün azaptan ala konursa, işte ona rahmet edilmiştir. İşte ona rahmet edilmiştir. O halde ne yapıyoruz arkadaşlar? Allah'ın kitabını açıyoruz. Başlıyoruz okumaya. Ve Allah'ım sen kimlere rahmet edersin bana göster diye dua ediyorsunuz. Sen kimlere rahmet edersin? Senin rahmet ettiğin kulların vasıfları nedir? Senin rahmet ettiğin kulların sıfatları nedir? Bana göster diyorsunuz. Allah subhanehu ve teala'nın kimlere rahmet ettiğini buluyor o vasıflarla ulaşmak için ona göre amel ediyor ve Allah'ın size rahmet etmesi için de çokça ne yapıyorsunuz? Dua ediyorsunuz. Rabbena la tuzigh kulubana wa rahme. Bak, duanızda biraz önce Meryem Suresi'nde Allah Subhanahu ve Teala duamızda ondan sıdk istememizi emretti dedik. Bakın burada da Allah Subhanahu ve Teala duamızda kendisinden rahmet istememize emretmiştir. Ondan ne yapacağız? Devamlı rahmet isteyeceğiz. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de wa hab min ladunke rahme. Allah'ın rahmeti ise Allah'ın bir lütfudur. Diyoruz ki bize rahmeti bahşet. Bize rahmeti lütfet. Allah'ın bir lütfudur. Ashabu'l-kehf izeval fityet ila'l-kehf. Onlar mağara sindiği zaman فَقَالُوا رَبَّنَا اَتِنَا مِنْ لَدُنْكَ Rabbim bize katından bir rahmet indir diyorlar. O halde devamlı ne yapacağız arkadaşlar? Allah'tan rahmet isteyeceğiz. Ve Allah'tan hiçbir zaman Allah'ın rahmetinden dolayı umurumuzu kesmeyeceğiz. Allah rahmandır. Allah rahimdir. Allah ne kadar günahkar olursan ol sana rahmet etmeye muktedirdir. Allah'ın rahmetinden asla umurumuzu ne yapmayacağız? kesmeyeceğiz. Fevece da abden min ibadina orada kullarımızdan bir kul gördüler ve ateynahu rahmeten min indina biz ona katımızdan bir rahmet vermiştik. Peki ya Rabbi burada Hızır kuluna verdiğin rahmet nedir? Ayetin devamı açılıyor. Ve allemnahu minladunna ilma ve biz ona bu rahmetin neticesinde katımızdan ne vermiştik? Bir ilim vermiştik. Bakın hani dedim ya Allah'ın kitabını açın rahmetli olmanın ipuçları diye İbrahim Kaddan Hoca'nın kitabı var değil mi açın okuyun o kitabı rahmetli olmak merhametli olmak Allah'ın sana merhamet etmesi için Allah'ın kitabını aç öğren dedim ya bak burada çıktı karşımıza Allah ona rahmet etti ona ilim öğretti demek ki rahmet neredeymiş ilimdeymiş sonuç Allah'ın sana rahmet etmesi için ilme sımsıkı yapışacaksın Allah'ın rahmet etmesini umuyorsan İlme sımsıkı yapışacaksın. Allah'ın kitabına yapışacaksın. Rasulünün sünnetine yapışacaksın. İşte bu Allah'ın sana verdiği bir rahmet değil. Bir rahmettir. İki, ilim ehline karşı biraz sonra gelecek edepli olacaksın. Çünkü ilim Allah'ın o kuluna verdiği bir rahmettir. Allah o kuluna rahmet etmiştir. Sen kim oluyorsun da edepsizlik yapıyorsun? Allah o konuna rahmet ettiği için ona ilim vermiştir. Sen kim oluyorsun da onun kıybetini ve dede yapıyorsun. Allah rahmet ettiği için ona ilim vermiştir. Onun hayrını dilediği için onu fıkıh hele kılmıştır. Sen kim oluyorsun da onun hakkında suizanda bulunuyorsun. Dikkat edin her zaman söylerim. Alimlerin eti zehirlidir. Sakın ama sakın dilinizi Onların etine değdirmeyin. Eğer onların etindeki zehir kanınıza bulaşırsa asla ama asla iflah olmazsınız. Ben bugüne kadar alimler hakkında ileri geri konuşan onları küçümseyen onları tahkir eden onların hatası ya da yanlışları dahi olsa o hatayı ve yanlışı yazarken tahkir edici ifadeler kullanan kim gördüysem vallahi Allah Rezil rüsva Allah Subhanehu ve Teala onları saptırmış, onlar sapmış, yoldan çıkmış, sapkınlığı hak etmiş. Birer ibret, birer numune-i arkadaşlar. Alimler hakkında dilini uzatan asla asla iflah olmaz. Çünkü Allah rahmet etmiş bakın. Allah'ın ilimden daha büyük bir rahmeti var mıdır? Hidayetten daha büyük bir rahmeti var mıdır? Elbette yoktur. Evet. Devam ediyoruz ayetlere. Biz ona katımızdan bir ilim öğrettik diyor. İlimin ne olduğunu söylüyoruz kesbidir, vehbidir. Daha önce defalarca söyledik. İlim Allah'ın kula bir rahmetidir. Allah rahmet ederse alim olursun. Allah rahmet etmezse alim olamazsın. Men yürüdillahu bihi hayran yufaqihu fid din. Allah senin hayrını dilemişse sen fakih olursun. Allah dilemediyse sabahtan akşama kadar oku, öğren, çalış, çabala senden hiçbir şey olmaz. İlim çok çalışmakla elde edilecek bir şey değildir. Çok çalışmak sadece bir vesiledir ama vesile her zaman seni sonuca götürmez. Sen çok çalışacaksın, çok uğraşacaksın, çok gayret edeceksin ve Allah'tan rahmet isteyeceksin. Allah sana rahmet ederse bu çalışmanın semeresi olarak Allah sana katından bir ilim verecektir. Allah sana katından bir ilim verecektir. Musa o kulu buldular. Musa ona dedi ki: "Hel ettabi'uka ala en tuallimeni mimma Allah'ın sana öğrettiği o ilim var ya, ben sana onlardan doğru rüşt yolunu bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Allah şuna bak. Bir peygamber ve normal bir fert. Kendisi peygamber. Şeriat sahibi peygamber. Firavuna karşı mücadele etmiş peygamber. Allah'ın kendisi uğruna denizleri yardığı bir peygamber. Allah'ın daha çocukken yetiştirdiği bir peygamber. Allah'ın daha beşikteyken firavundan kurtardığı bir peygamber. Allah'ın mucizelerinden bir mucize. Allah'ın kendisine vahyettiği bir peygamber. Allah'ın kendisine yakın kıldığı Meryem suresine göre değil mi bir peygamber? Öyle ki Allah subhanahu ve teala'ya öyle yakınlaşmış ki Tevrat'ın sayfeleri yazılırken kalemin sesini duyan bir peygamber ama buna rağmen tevazu sahibi bir peygamber. Mütevazi bir peygamber. Bir kul olmuş, onda bir şey var, ilim var. Onu öğrenecek, diyor ki ben sana tabi olabilir miyim? Var mı bunu diyebilecek olan? Herhangi birine gidip kendisinin aşağıda olan Makam olarak kendisinden düşük olan, yaş olarak kendisinden düşük olan, ırk olarak belki kendisinden düşük gördüğü, mal ve makam olarak, mevki olarak kendisinden düşük gördüğü bir kimseye, bir hayır uğruna gidip de ben sana tabi olmak istiyorum diyebilecek olan var mı? İşte tevazu budur arkadaşlar. İlimde kibre yer yoktur. İlimde ne yoktur? Kibre yer yoktur. Alim bilmediği ilmin nerede bulursa gider ondan öğrenir. Bakın selefin hayatına bakın tabi'in, teba'u tabi'in, onlardan sonrakilerin hayatına bakın. Diyor ki şu şunun öğrencisidir diyor. Aralarında iki yaş var. Şu şundan ders almıştır diyor. Aralarında bir yaş var veya beş yaş var. Veya biri diğerinden küçük. Ama ona rağmen bilmedikleri hususlarda bilenin önüne oturmuşlar. Ne yapmışlardır? İlim tahsil etmişlerdir. Evet. <gülüyor> Musa Aleyhisselam'ın ilim talebindeki edebi. Buradan çıkan usulardan bir tanesi. Ben bana şunu öğret, bana bunu öğret, ben sana geldim demiyor. Ben öğrenmek için sana geldim ve izin istiyor. Ne yapıyor? İzin istiyor. Burada İslam alimleri özellikle talebinin, talebenin edebine dair çok ince noktalar çıkarmışlardır. Talebe konuşacağı zaman hocadan izin alacak. Talebe bir iş yapacağı zaman hocadan izin alacak. Talebe ne yaparsa yapsın mutlaka önce ne yapacak? izin alacak demişlerdir. Bir başka husus Saadi tefsirinde diyor ki ben bunu bilmiyorum, bunu bana öğretir misin diye acziyetini de ortaya koymalıdır. Ne yapmalıdır? Aciziyetini de kol bir şey öğreneceği zaman karşısındakinin makamı kendisinden büyük veya küçük hiç fark etmeksizin ona acziyetini ortaya koymalıdır. Kendisi birçok konuda Hocasının daha bilgi sahibi olsa da alacağı ilimde daha az bilgi sahibi olduğu için aciziyetini ortaya koymalıdır. Hocaya karşı alçak gönüllü olmalıdır. Öğrenineceği şeylere muhtaç olduğunu ona beyan etmelidir. Bunun öğrenciye çok ama çok büyük nesi vardır? Faydası vardır. En büyük faydası da Musa Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen sünnetine tabi olmaktır. En büyük faydası da nedir? Musa Aleyhisselam'ın sünneti, Musa Aleyhisselam'ın edebiyle edeplenmektir. Aciziyetini ortaya koyuyor. Senden bir şey öğrenmeye geldim, sen bunları bana öğretir misin? Sende ilim var, bende yok. Sende o olanı bana öğretir misin? Aciziyetini ortaya koyuyor. Aciziyetini ortaya koymak, Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın bahsettiği bir edebidir. Bunu ortaya koyan hiçbir fayda görmese bile... Musa Aleyhisselam'ın edebiyle edeplenmiş demektir. Evet. Yine İslam alimleri buradan şöyle sonuçlar çıkarmışlardır mesela. Sen büyük bir muhaddis olabilirsin ama iyi bir nahivci olmak zorunda değilsin. Sen nahiv ilminde otorite olabilirsin ama büyük bir müfessir olmak zorunda değilsin. Sen iyi bir müfessirsin ama büyük bir fakih olmak zorunda değilsin. Çünkü iz, ilim tecziye cüzlendirme ne yapar? Kabul eder. Bir insan her şeyi bilmek zorunda değildir. Bir insan bütün hadisleri bilmek zorunda değildir. Bir insan Kur'an'ın tamamını bilmek zorunda değildir. Eğer öyle olsaydı Musa Aleyhisselam burada neydi? Ee, onları bilmediği için o zaman Risalet sahibi olmamalıydı. Hani şimdi kibir ehlinin çok duyuyoruz. Sen ne biliyorsun? Ben ne bildiğimi nereden biliyorsun sen? Benim ne bildiğim sen bir şey bilmiyorsun. Beni hiç tanımıyorsun ki sen nereden biliyorsun. Özellikle tevhid ehli hocalara karşı özellikle müşrik putperest sofilerin takındığı tavır budur. Açın kaç kelime biliyor ne okudu da ben adamın bir tanesine adamın bir tanesine reddiye veriyorum. Konumuz hakimiyet mefhumu oradan bana cevap geliyor. Biz seni hadislerle döveriz. Tamam ben hiç hadis bilmiyor. Ne olacak? Bu benim eksikliğim mi? Değil. Ben beş tane hadis biliyorum. Sen 20 bin hadis bilebilirsin. Ben beş tane biliyorum, on tane biliyorum. Ama konumuz o değil. Konumuz tevhid. Sizin tevhidden başka bildiğiniz bir şey yok. Olabilir. Zaten onu konuşuyoruz. Biz sizinle hadis usulü konuşmuyoruz ki. Biz sizinle fıkı usulü konuşmuyoruz ki. Biz sizinle sarf ve nahif konuşmuyoruz. Biz sizinle tevhid konuşuyoruz. Ve sen itiraf ediyorsan bildiğimiz tek tevhidse gel bunu bizden öğren. Bundan daha doğal ne vardır? İşte bunlar da Şirk bunların kalplerini öyle karartmıştır ki bakın Musa Aleyhisselam hiçbir zaman sen ne biliyorsun demedi. Musa Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam'a hiçbir zaman sen ne biliyorsun? Bana Tevrat vahiy Tevratın yazılış sesini işittim. Rabbim bana hitap edeceği zaman "Vakarrabna huneciye" kendine çok yakın kıldı. Ben böyle bir kulum, sen ne biliyorsun?" demedi. Onun bildiğini ondan öğrenmeye gitti. Burada da büyük bir ne vardır. Edap vardır arkadaşlar. Ayetin mimma sana öğretilenden diyor. İlmi ne yapacağız? Allah'a izafe edeceğiz. Rabbim bana öğretti. Ben öğrendim değil. Ben biliyorum değil. Rabbim bana öğretti. Bak senin bilginden bana öğret demiyor. Senin öğrendiklerinden bana öğret demiyor. Ne diyor? Sana öğretileni bana öğret. Öğreten kim? şey Bu öğretme için yapan fail Allah Subhanahu ve teala'dır. Bundan dolayı ilmi Allah'a izah edeceğiz. Ruş'ta dost doğru yolu burada da ilmin vasfı açığa çıkıyor. İlim tarifte faydalı olandır. Her ne kadar lukavi olarak her türlü bilgi ilim olarak isimlendiriliyorsa ıslah olarak ilim olan şey ruş'ta götüren doğru yola götürendir. Allah Subhanahu ve Teala daha önce öğren Allah'tı değil mi? Ee, Bakara suresinin 105. ayet olması lazım orada sihirden bahsederken ve ma yeteallemu ve min ah ve ma yuallemani min ahadin illa an hatta yaqula inna nahnu fuu değildi. Feat fetah Allah subhanehu ve teala ma ve la um. Onlar kendilerine hiçbir faydası olmayan ve kendilerinden de hiçbir zararı olmayan şeyi öğreniyorlardı. Ayetin devamında diyor ki keşke bilselerdi. Cahil yaptı bak Allah subhanehu ve teala onlar. Ayetin başında dedi ki onlar bu ilmi yeteallemune talim ediyorlar. Bu ilmi alıyorlar. Peki aldıkları bu ilim rüşt mü değil? Doğru yola götürüyor mu değil? Keşke bilselerdi. Demek ki bilmiyorlar. Allah subhanahu ve teala ilmi kendisini hidayete, ilmi kendisini doğru yola, ilmi kendisini hakka isabet ettirmeyen kimseyi cahil konumuna sokmuştur. O halde sadece tevhidi bilen, tevhidten başka hiçbir şey bilmeyen bir Müslüman, muhaddislerin zirvesi olan bir müşrikten, fakihlerin fakih olan bir müşrikten, Kur'an'ı çok iyi bilen bir demokrattan, Hadis hususunu çok iyi bilen bir putperest Sofi'den daha daha daha eftaldir. Çünkü onun bilgisi onu tevhide yöneltmemiş. Bu Müslümanın bilgisi bunu ne yapmıştır? Tevhide yöneltmiştir. Diyor ki Hızır Aleyhisselam... ...sen benimle sabredemezsin. Sen benimle sabredemezsin. Bir insanla bir yola çıkacaksanız yolun zorluklarını ona önce anlatın. Bir insanla bir faaliyette bulunacaksanız o geldi size dedi ki gel beraber bunu yapalım ya da siz onu çağırdınız gel beraber bunu yapalım ama gel bu iş zor bir iş bu iş sıkıntılı bir iş bu iş sabrı gerektiren bir iş öncelikle ona gireceğiniz yolu anlatın ki yolda maraz çıkmasın sen bana bunu demediydin dönemin birinde biz tebliğ etmiştik baya kalabalıklaşmıştı ee, birçok kişi müslüman olmuştu ben ertesi hafta gittim Bakın dedim vazgeçecekseniz şimdi vazgeçin. Bizim sizi çağırdığımız yol hatırlıyor musunuz? Zor bir yoldur. Bizim sizi çağırdığımız yol sıkıntılı bir yoldur. Bu yolda malınız gidecek, canınız gidecek. İnsanlar şunu diyecekler, bunu diyecekler. Şöyle olacak, hapse düşeceksiniz. Bu olacak, şu olacak dedim. Anlattım yolu ertesi hafta pek kimse kalmamıştı. Ertesi hafta pek kimse kalmamıştı. İnsanlarla bir yola çıkacaksanız o yolu onlara ne yapacaksınız? Zor bir yolsa o yolu onlara anlatacaksınız. Bu bir İki, Hızır Aleyhisselam'da bilgi var değil mi? Musa Aleyhisselam'da o bilgi yok. Diyor ki benimle beraber olmak istiyorsan çok sabretmen gerekir. Alimlerle beraber olmak sabır gerektirir. Herkes sabredemez. Herkes sabredemez. Burada çok şey söylerim ama neyse söylemeyeceğim inşallah. Evet. Arkadaşlar birbirimize sabır yoksa beraberlik uzun sürmez. Birbirimize sabır göstereceğiz. Her türlü ilişkide yürüyebilmek için birbirlerimize, birbirimize ne yapacağız? Sabır göstereceğiz. Hatalarımıza da sabır göstereceğiz. Yanlışlarımıza da sabır göstereceğiz. Eksiklere de sabır göstereceğiz. İyi ve fazilete de sabır göstereceğiz. Herkesten her şeyi aynı anda ne yapmayacağız? Beklemeyeceğiz. Bu da bir başka nokta. Alimler demişlerdir ki bu ayetin tefsirinde birçok tefsirde bulabilirsiniz arkadaşlar bunu. Eğer bir kimseyle berabersen ve onun senden daha bilgi olduğuna inanıyorsa sana aykırı gelen, sana yanlış gelen, sana eksik gelen hususlarda itiraz etmeyeceksin, sabır göstereceksin. Allah yolunda cihada gidiyorsun. Bir komutan başına geçmiş. Sen onu komutan, lider tayin etmişsin. Yolda yürüyorsun. O bir şey dediği zaman onun dediğine soru sormayacaksın. Ne yapacaksın? Onun dediklerine sabredeceksin. Madem o senden daha bilgili, madem bu konuda o senden daha bilge, senin görmediğin, senin göremediğin birçok şeyi ne yapabilir? Görebilir diyoruz. وَكَيْفَ تَصْبِرُوا عَلَى مَا tuhit bihi بِهِ خَبْرًا, خَبْرًا Sen diyor, mahiyetini kavramadığın şeylere nasıl sabır göstereceksin ki? Bu yolda nasıl ilerleyeceksin ki? Diyor, Burada da demişler ki alimler işte bu bir sözleşmedir. Yola çıkarken ne yapacaksın? Sözleşeceksin. Yola çıktığımız bu yolda mahiyetine kavramadığın şeyler olacaktır. Çıktığımız yolda senin bilgine muhalif olan şeyler olacaktır. Çıktığımız yolda senin anlamadığın, sen idrak etmediğin şeyler olacak. Peki sen bunlara sabır gösterebilecek misin? Eğer bunlara sabır göstereceksen ne yapacaksın? Ee, yola devam edeceksin. Ama sabır gösteremeyeceksen bu yola devam etme diyeceksin. Buradan çıkan sonuçlardan bir tanesi budur. Bir başka nokta. O gürültü ne? <gülüyor> evet. <gülüyor> Alimler demişlerdir ki arkadaşlar bu ayetlerle ilgili işlerde teenni ile ve sağlam hareket etmek bir şeyin maksadını kavramadan orada nasıl bir amaç güdüldüğünü anlamadan hüküm vermemek gerekir. İşte bu kıssadan çıkan sonuçlardan bir tanesi nedir? Budur. Yani mevzuyu anlamadan, olayı dinlemeden, tam bunun külhüne vakıf olmadan, hele hele bu konuda ilmin yoksa ne yapmayacaksın? İtiraz etmeyeceksin. Musa aleyhisselam cevap veriyor. Kale dedi ki sen beni inşallah Sabredenlerden bulacaksın. Ne yaptı? Fiilini hemen Allah'ın meşiyetine bağladı. İnşallah demek. Her fiilimizi Allah'ın meşiyetine bağlamak nedir? Esas olandır. Ve la emra. Ben kesinlikle senin emrine asi gelmeyeceğim. Her ne kadar bir konuda kararlı olsanız da bu o işi yapacağınız anlamına gelmez. Musa Aleyhisselam kararlılıkla ben sabredeceğim. Sana asla asi gelmeyeceğim dedi, değil mi? Becerebildi mi? Hayır. Demek ki kararlılık da ne yapmıyor? Yetmiyor. Kararlılık da yetmiyor. Hızır Aleyhisselam dedi ki, ''Eğer bana tabi olursan, ''Fela teselni an şeyi ''Bana hiçbir şey sorma.'' ''Hatta uhdiseleke minh zikra.'' ''Taki ben sana ondan bahsedinceye kadar sen ondan bana hiçbir şey sorma.'' İslam alimler demişlerdir ki aslında birbirine soru sormak, işlerin mahiyetini ve künhünü öğrenmek caizdir. Caizdir yani niçin bunu yaptın diye onun künhünü öğrenmek. Ama maslahat varsa demişler, emir, lider, komutan, hoca fark etmez soru sormayı yasaklayabilir. Soru sormayı ne yapabilir? Yasaklayabilir. Onun bildiği bir maslahat vardır. Eğer komutan, eğer lider eğer mücahit bir emir eğer bir hoca eğer cemaat bir emiri bir konuda soru sorulmamasını istiyorsa ki Hızır aleyhisselam istedi değil mi bana sormayacaksın dedi ben sana bunu izah edinceye kadar sen bana bunu sormayacaksın bu aklına yanlış da gelebilir fikrine yanlış da gelebilir bildiklerine hatalı da gelebilir ama sen bunu ne yapmayacaksın sormayacaksın dedi asıl olan sormaktır ama maslahat gördüğü zaman alim, lider, emir soru sormayı ne yapabilir yasaklayabilir demiştir evet. bakın dikkat ederseniz Musa aleyhisselam dedi ki evet ben senin peşinden geleceğim, sabır göstereceğim asla asi olmayacağım demesine rağmen Hızır aleyhisselam tekrar dedi ki eğer bana tabi olacaksan asla soru sorma ben bunu sana açıklayıncaya kadar tek kelime etme sözleşmeleri pekiştirmek gerekir arkadaşlar ne zaman bir kimseyle sözleşme yaptıysanız o bir şeyler hususunda evet bu böyle olacak diye size söz verdiyse süreç içerisinde ihtiyaç gördüğünüz zaman ihtiyaç hasıl olduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından defalarca ahit almıştır. Beyat almıştır. Beyatlı sahabeden tekrar beyat almıştır. Hususi beyatlar aldığı gibi özel beyatlar almıştır. Açık genel ahitler aldığı gibi özel konulara dair de ahitler almıştır. Ömde isimli kitapta bununla ilgili çok bilgi vardır. İnşallah ömrümüz yeterse oraya da geleceğiz anlatacağız. Ancak bir ahitleri pekiştirmek, yenilemek güzeldir. İki bu da caizdir diyoruz. Evet İnşallah vaktimiz uzadı. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz bitirmeyiz bitirmeyiz bilmiyorum ama benim size nasihatim arkadaşlar Hızır Aleyhisselam'ın kıssasını Musa Aleyhisselam ve Aleyhisselam'ın kıssasını benim bu anlattıklarımdan bağımsız olarak defalarca okuyun gerçekten büyük bir ibret vardır Elhamdülillah Rabbil Alemin İnternette de yayınladık geçen hafta da anlattık bu hafta tekrar anlatacağız hatırlatacağız inşallah Ramazan geliyor Ramazana hazırlık yapacağız hazırlık yapmadan olmaz. Biraz önce Meryem suresinde Allah'ın vahyi topraklara iner. İndiği topraklar bereketli topraklarsa, hazırlanmış topraklarsa, o topraklara o topraklar hazır edilmişse o vahyi o topraklardan yemyeşil güzel sebzeler, meyveler, yeşillikler çıkartır. Ama kuru, çorak, hazırlıklı olmayan bir toprağa yağmur isabet ettiği zaman orada balçık olur, bataklık olur dedik, değil mi? Geçen haftaki derste hatırlattık. Bu hafta yeni hat yeniden hatırlatacağız. Ve dedik ki, geçen hafta şunu dedik. Evet ben buradan çıkacağım, programımı yapacağım, hazırlığa başlayacağım demezseniz Ramazan'ın biri gelinceye kadar hazırlık yapamayacaksınız. Ramazan'ın biri geldiğinde pişman olacaksınız. Te öbür Ramazan'ı beklemek durumunda kalacaksınız. O halde şimdi tekrar ediyoruz. Şimdi şu an zihninizde ne hazırlık yapacağınızı hemen düşünün. Ve buradan çıkar çıkmaz Ramazan'a nasıl hazırlık yapacağınızın bir tanesinin kararını verin. Mesela Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyorsanız şimdi karar verin. Ben Kur'an-ı Kerim öğreneceğim. Kimden öğrenebilirim? Bunu araştırmaya başlayın. Kur'an-ı Kerim okumayı biliyorsanız Ramazan'da bolca Kur'an-ı Kerim okuyacağız değil mi? Ramazan Kur'an-ı Kerim ayıdır. Şimdiden çok Kur'an-ı Kerim okumaya alıştırın. Şimdiden dilinizi Allah'a zikretmeye alıştırın. Şimdiden kendinizi teravih namazlarına alıştırın. Şimdiden kendinizi cömertlik yapmaya alıştırın. Çünkü Ramazan aynı zamanda ne ayıdır? Cömertlik ayıdır. Resulullah o ayda esen rüzgardan daha çok cömerttir. Şimdiden hazırlıklarınızı yapın arkadaşlar. Burada şimdi şu an şu dakika kalkıp da hazırlık yapmazsanız Ramazan'ın o büyük bereketinden vallahi faydalanamazsınız. Belki de bir daha Ramazan göremeyeceğiz. Aradan 11, bir, on bir ay sonra göreceğiz. Belki de bir daha gelmeyecek. Belki de bu Ramazan son Ramazanımız olacak. Ha bir de hocam tamam hazırlık yapıyoruz ama Ramazan'a ulaşamazsak ne olacak? Allah subhane ve teala senin hazırlığını dikkate alacak. Sen Ramazan'a hazırlanmış gibi Ramazan mükafatını sana verecek. Bakın böyle de bir şey var. Böyle de bir müjde var. Ramazan'a ulaşamayabiliriz. Hastalanabiliriz. Ölebiliriz. Başka bir şey olabilir. Bugünden ben Ramazan'ı çok bereketli geçireceğim. Ramazan'da yağan rahmet yağmurlarından ben faydalanacağım niyetiyle yola çıktığınız zaman Allah'ın izniyle ölseniz bile bu niyet üzere haçlanacaksınız diyoruz. Ve lehamdülillah Rabbil Alemin. Namaz için saftalım inşallah.